hocam. Bir bayan olaraktan yani Hristiyan, yani Hristiyan demeyin de gayrimüslim bayanların yanında açık durmamızda herhangi bir deis var mı? Çünkü öyle bir söylem aldık. Erkek hükmündedir diye bir e, duyum aldım. E, başımızın açık kalması mesela kollarımızın kısa olmasında herhangi bir sakınca var mı? Tamam. Yöneltelim hocamızı inşallah. Teşekkür ederiz. İlave etmek istediğiniz bir şey ediyoruz. var mı? Yok. Teşekkür ediyorum bu konuda. Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Evet, evet değerli Hocam. Nur suresinde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kadınların avret yerlerini kendileriyle <gülüyor> ebedi olarak evlenmesi yasak olmayan insanların yanında örtmesini emrettikten sonra kimlerin yanında ne kadar açılacağını beyan ediyor vela yüktiğine zihnnehun illa li bu ouleeti ne diyor e, tercüme edelim vela yüktiğine zihnnehun kadınlar avret yerlerini açmasınlar asla bir başkasına göstermesin. lla li bu kocaların müstesna koca ile hanım Afendi arasında e, Avret yerinde bir sınırlama yoktur birbirlerini görebilirler bunda hiçbir sakınca da evet. yoktur. <gülüyor> Ondan sonra Cenab-ı Hak 11 sınıf insan sayıyor. 11 sınıf insan sayıyor. işte babaları, kocalarının babaları, çocuklar vesaire saydıktan sonra bir yerde ev ne diyor. Aynı ayet-i kerimin içerisinde Müslüman olan kadınlar müstesna diyor. Evet. Müslüman olan kadınlar müstesna. Yani avret yerlerini hanımlar hiç kimseye göstermesin. Ancak şu 12 sınıf insan müstesnadır. Bunların yanında başları açık, işte kolları açık, e, diz kapağın altı, baldır dediğimiz kısım açık olarak oturabilir veya onlarla açık olarak sohbet edebilir. Ancak e, bunlar kim sayı, sayarken kocadan başlıyor, bir yerde de nisa ihinle diyor. Müslüman kadınlar. Şimdi Müslüman kadınlar deyince, kafir kadınlar dışarı çıkar mı çıkmaz mı yani burada bir mefhum usul tabirle mefhum var mı yok mu hanefiler burada bizim hanefi mezhebi burada mefhumu alıyor diyor ki burada nisa ihinle bir kayıttır dolayısıyla kafir kadınlar müslüman kadın için erkek hükmündedir onların yanında da yabancı bir erkeğin yanında örtünmesi gerektiği yerlerini örtecektir kendiliğinden açığa çıkan ki bu da yüzüyle elidir bunun dışında yüzü ve eli dışındaki her yerini örtmesi gerekir. Hadisten delil olarak da Hazreti Ömer Efendimizin uygulamasını alıyorlar. Evet. Hazreti Ömer Efendimizin uygulamasını alıyorlar. Nedir o? Hazreti Ömer Efendimize e, bir duyum gidiyor, bir haber gidiyor ki e, kafir kadınlarla Müslüman kadınlar, Müslüman kadınlar e, İslam beldelerinin çok yerlerinde birlikte hamamlara girip birlikte hamamlardan çıkıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz Bu demin tercümesini Yapmış olduğumuz ayeti kerimeyi Oradaki valiye yazarak Müslüman kadınlarla kafir kadınların Aynı günde hamama girmelerini Yasaklamasını istiyor Çünkü onlar onlar için erkek hükmündedir Diyor Evet. İşte bu ayeti kerimeyle Bu hadisi şerife istinaden Hanefi mezhebinde Müslüman kadın kafir kadının Yanında erkek gibi Erkekmiş gibi kabul ederek el ve yüzü dışındaki bütün diğer organlarını, avret yerlerini örter. Ama e, bir Hanbeli mezhebinde ise bir Şafii mezhebinde İmam Şafii mezhebinde Ev bu kayıt değil ya Müslümanların o günkü içinde bulunmuş oldukları, içinde bulunmuş oldukları durumun bir hikayesi yani o gün Müslümanlar Genelde Müslümanlarla beraber yaşadıklarından dolayı Müslüman kadınların yanında da kadınlar birbirinin arasında Müslüman kadınlar birbirinin arasında işte saçları açık, kolları açık, göğüs ve gerdan kısmı açık efendim baldır kısmı açık olarak oturabilir. Bunları kapatmalarına gerek yoktur bağlamında bir irşat olarak inmiştir diyor. Dolayısıyla kadın olan herkes burada eşittir. Müslüman olmasıyla kafir olmasına bakılmaz diyor. Şimdi burada iki tane görüş var. Evet. Gördüğünüz gibi ayet-i kerime aynı ayet-i kerime. Değişen hiçbir şey yok. Bir harfi bile yok ama bu ayeti anlama farkı, anlama farkı, yorum farkı. İşte bugünkü tabirle yorum farkı müştehitleri farklı kanata götürmüştür. Hanefiler böyle algılarken Şafii ve Hanbeli mezhebinde bu şart değildir. Kadınlar kafir de olsa kadındır sonuçta. Kadın olduğundan dolayı Müslüman kadın neyse kafir kadın da ayrıdır. Dolayısıyla kafir kadınları erkek gibi kabul etmeyiz diyor. Ben şöyle diyorum. Bir Müslüman kadın Hanefi ise Hanefi ise ve devamlı surette komşusu diyelim ki ehli kitap olabilir. Öyle değil mi? Evet. Ehli kitap kadın olabilir. Hristiyan Yahudi olabilir. Veyahut hatta Almanya'da yaşayan bir Müslüman düşün şimdi. Müslüman kadın düşün. Fransa'da düşünün vesaire. Batı aleminde veya Afrika'da kafirlerle beraber, ehli kitapta beraber yaşayan hanımefendileri düşünün. Bunlar Hanefi olmalarına rağmen İmam Şafii'nin, Ahmet İbni Hanbel gibi büyük müştehitlerin görüşünü alarak onlar kadındır. Dolayısıyla başları, e, kolları, gerdamları, baldırları açık onların yanında otursalar günahkar Olmazlar. Çünkü alimlerimizin ihtilafı zorluk ve sıkıntı olduğu yerde bizim için bir rahmettir. Biz onu taklit ederiz. Herhangi bir sıkıntı da olmaz.